selamun aleyküm hoş geldiniz arkadaşlar arkada başlamayalım. Cemil Bey seni okuyacağız. Okuyabilir yerde da varsa belki bunu fiya var, harf falan yazılmamış hesaplı göz var. Yani. Yavaş yavaş gelsin. Kast edip kast, kast kast kast edmek, şey kast etmek. Kast edip tamirini bu mabedin İlyas ara tamir etmiş demek ki daha asıl yapıcısı değil bu tamircisi o zaman bir de asıl yapıcısının davetçi olması lazım bir yerlerde kıldı ihya ikinci şey kıldı ihya müyesser oldu itmamı ana hem ikinci sıra bu Üçün ana hem ona müyesser oldu yani bunun yapılması tamamı, itmamı, ana hem veyahut hem ana, hem ana ana daha sonra hem ana hem ana eylediği bu camii abad kasr-ı naim Şün kasrı naim eyledi bu camii abad şün kasrı naim muktedayı ehli sünnet cümleye bilden sala. mütedai ehl sünnet cümleye birden hala <gülüyor> ey şinati tarihin de tarihin de tarihin de eyledin metbü sena 4 6. cümlesi sıra ehli İslam Tehr-i İslam kıldı <gülme> <gülme> <gülme> Namaz etti dua iyi. Evet benim. Bir. Tak. biraz aşağıdan şey yapmış. Ferah gibi de oluyor ama hep düşük. Bakalım. Hep düşük. Kim Ferah. Tamam şey yaz bağmış ses gidip, kıldı namaz eski dua. dua şimdi bunun şeyini hesabını yapacağız e jet, good, evet, iki, beş, daha çok benim Tamam, ya uyuyor, yani. Ama ferah yani fet hedip gibi e, daha manaya bakından yüzüne bakından daha yakışıyor. Fakat yazısı sanki ne gibi. Yanlış yazmış olabilir yani C aşağıdan bağlamış olabilir. İdük İdük bir. E on on bir. Al dört on beş. V altı yirmi bir. C iki yirmi üç. E Kıldı e, Kaf 100 y 10 110 Nam 30 140 Dal 4 144 154 154 Kıldı Namaz Nun 50 Edevar 4 5 10 14 Biri şey, sorun. 90, 91, e, 7 daha 98. 1431. 31 nasiz, B tarihin, eylediğin, mesbüs Çok oldu. O zaman, bu 288 olacak. 488 den. Şimdi çıkartarsak sıfır. Tam 200 değil mi? Bir o zaman neyden? 1231 eder. Oldu. Şu değil. Çünkü 1400 tarihi o zaman gelmemişti. Demek ki şeymiş. Ferah edip. Ferah edip. 1231 Hicri tarihinde Hicri tarihinde tamir etmiş İlyas Ağar İlyas Ağa tamir etmiş ama şimdi bunu şey yapacaksınız bir kağıda yazacaksınız Ulu caminin şeyini bunu yazacaksınız güzelce ondan sonra şey diyeceksiniz bilim kültür sanat vakfı İmdatı atacaksınız. Buraya bir şey olarak levha olarak koyacaksınız. Şöyle şuraya bir yere Şuraya yazdırıp koyacaksınız. Başka bir yerde bir şey var mı? Bu asıl şey değil. Tamir taşı bu. Öbür tarafta var mı? Koparalım. Çünkü bu minareler eski. Yani bu şişin mimari çok çok... Yani, yani, tam, tam onların mimarisi bu. Çok eski bir ama o yer ya müzededir, yerdedir. Ama ben onu bazı şişe ararım, bunu Olursam onu da gönderirim. Ömer Bey'e gönderirim. Çok Uyum. Uyum. De, bu. O, bu. <gülüyor> evet. Evet. Evet. Что это? Что это? Я тебя? Thank <laughs> you. Muhterem Efendim Değerli misafirler Hak Yolu Haktı İzmir Şüphesinin tertip etmiş olduğu Hazreti Ali Efendimiz konulu konferanta hoş geldiniz. Kısada Sizlerin vaktinizi almadan Konuşmacı Profesör Doktor Mehmet Hoca Çeşmeoğlu'muz. Kısa bir tanıtım yapıp mikrofonu kendilerine bırakacağım. 1998 yılında Çanakkale'de doğdu. Babası Halmet Efendi, annesi Şadi Hanım'dır. 1956'da Gedi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden 1960 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Klasik Dini Türkçe Medineler Kürsüsü ...1965 yılında doktor oldu. 67 artı yılında... ...Özel Mühendisliği ve Limansı Kısker Okulu'nda dersler yılında... ...Azım Ektar Şöyliği... ...Makabat İçinli Kocan İstitliği'nin Kocan İmantası Ve... bir Edebiyatı'nın Kocan Öğrenim olarak sallındı. Kocan Çalışmaları... ...Kocan Öğrenim Yatımı'nın Kocan Öğrenim Yatımı'nın Kocan Öğrenim Yatımı'nın Kocan engemenli yani memuruna bir fırsat tanımını gösterdiğimiz için. Bu kez faaliyet tarzı itibarıyla, İstanbul'da başarılı bir girişim. Türk diliyle bir terbiye kazanıldığı. İstanbul şehirde terbiye kazanıldı. Başarımızın vasfını organizasyonla bir <Gülüyor> Hatta daha önceden bizimle ilgilenen, yürüyüşe gelen, 500 kadar. profesör, doktor, mühendislerimiz bize vermedi. Hatta daha önceden ilgili birim organizasyonu başka oturmayacağım. Kal. Aziz ve sevgili ve değerli dinleyiciler muhterem seferi hisardılar ve uzaktan yakından bu konuşmayı dinlemeye gelen kıymetli kardeşlerim, hepinizi işten sevgilerimle, saygılarımla selamlarım. Dünyanın ve ahiretin her türlü mutluluklarını, hayırlarını cümlenize temenni ederim. Buradaki konuşmamda mübarek ve mukaddes İslam Devleti'nin birinci başkanını Peygamberi Zişanımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olarak kabul edersek beşinci Devlet başkanı olan Emirül Müminin ve İmamul Müminin Esedullahül Esedullahil Galip Es-Seyyid Ali Yevne Ebi Talib Allah'ın galip olan, her girdiği mücadelede galip olan Arslan'ı Hazreti Ali Kerremallahu vecihe ve radıyallahu anh Efendimizin hayatı ve şahsiyeti üzerinde sizlere bilgiler sunmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu toplantıyı ve bu konuyu seçmemizin amacı Hz. Ali Efendimizin 20. yüzyılda dahi Türkiye'mizde halkımız için çok önemli bir şahsiyet olmasıdır. Hazreti Ali Efendimiz böyle bir şahsiyettir ki tarihte kendisini sevmeyen karşısına çekip karşısına silah çekip çıkmış olan hatta kendisini saldırarak şehit etmiş olan insanlar olmasına rağmen bugün kendisini sevmeyen hiç kimsenin bulunmadığı bütün müslümanların kendisini sevdiği bir şahsiyet olması dolayısıyla anlatmak istiyorum. Müslüman kardeşlerimizin hepsini seviyoruz. Daha geniş bir anlamda bütün insanları seviyoruz. Çünkü hepsi Hazreti Adem adamızdan kardeşlerimizdir. Hepsinin iyiliğini ve mutluluğunu istiyoruz. Ayrıca Müslüman kardeşlerimizin arasında Allah'ın Celle bu tesis etmiş olduğu kardeşliğin hayatımızda işlerlik kazanmasını istiyoruz. Müslümanların arasında ihtilaf olmamasını temenni ediyoruz. Yaraların sarılmasını düşünüyoruz. Taraflar için hayır murad ediyoruz. Bu amaçlar düşünüldüğü zaman Hz. Ali Efendimiz Türkiye'deki bütün Müslümanların hürmet ettiği bir şahsiyet olmak dolayısıyla öne çıkıyor her ne kadar dinimizde aşerî mübeşşere ve hülefâ-i raşidin varsa da hülefâ-i ilk üçü hakkında müsbet düşünmeyen Müslümanlar var. Ama Hazreti Ali hakkında müsbet düşünmeyen hiç Müslüman yok. Bu enteresan bir hareket noktasıdır. Tabi ehli sünnet ve cemaat Hazreti Ali Efendimize kadarki hulefa-i raşidini de severek hürmet eden Bekir Sıddık, Ömer en Faruk, Osman Hazretimizin nureyn ve dualu halih Hazretlerine de hürmet göstererek daha yüksek bir edep seviyesi gösteriyor. Ama Hazreti Ali Efendimiz de Aynı çizgide, aynı seviyede seviyor. Bura makabin inanç ve mezhep bakımından Şia veya Alevi dediğimiz kardeşlerimiz ilk üçüne bu sevgiyi göstermiyor. Hatta bir kısmı Aleyhinde sözler söylüyor. Bir kısmı sefdediyor. Bu bakımdan ehl sünnet beş yıldızlı puan alıyor. Çünkü ashabı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, tavsiye ettiği şekilde ayırmıyor. Hepsini yıldız olarak düşünüyor. Hepsine hürmet ediyor. Böylece tehlikeli bir duruma düşmüyor. Ama ötekiler bir kısmını sevmeyerek veya tenkit ederek veya reddederek veya onlara tepederek tehlikeli durumundan bu bakımdan e, edep bakımından ehl-i sünnetin davranışı daha yüksek efendim ve şayanı tercihtir ehl-i sünnetin dışındaki İslami grupların yani e, Şianın ve Alevilerin tutumları tehlikelidir çünkü e, ne bakımdan tehlikelidir? Çünkü eğer o sevmedikleri, sevmettikleri kimseler, Allah'ın sevgili kulları iseler kendileri ahirette itaba ve ikaba ve cezaya maruz kalacakları için tehlikelidir. Bu bakımdan bu konu bu konunun açılması ve bu konunun içine girerek meselelerin ilmi olarak anlatılması Türkiye'mizde önemli bir Dini çalışmadır, sevaplı bir çalışmadır ve özellikle Şii ve Alevi kardeşlerimiz için çok hayır ha, onların hayrını isteyen bir çalışmadır. Onlar için çok faydalı ve çok sevaplı bir çalışmadır. Bu bakımdan bu toplantımı yol üzerinde yanından geçtiğimiz bademler köyüne, o şiirin ve muntazam ve temiz köye ithaf ediyorum. Bu konuşmamı o köy ahadisine ithaf ediyorum. Aziz ve muhterem kardeşlerim Her şeyden önce biz Allah'ın kuluyuz kesin noktalardan hareket etmek istiyorum. Ve onun varlığını ve birliğini sağlam ve doğru ve sahih bir şekilde kabul etmekle vazifeliyiz. Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeyen bir insanın asla cennete girmeyeceği ve ebedi husrana uğrayacağı belirtildiği için bizim için, biz Adem Ademoğulları için biz Peygamber Efendimiz'den sonra yaşayan insanlar için en önemli husus Allah'ın varlığını, birliğini, doğru bilmek ve doğru kabul etmektir. O bakımdan ilk yapacağımız iş Marifetullah'ı öğrenmektir. Marifetullah ne demek? Allahu Teala Hazretleri hakkında doğru bilgi sahibi olmak ve Allahla tanışmak demek. Allah'ı tanımak demek, Allah'ın sevdiği kul olmak demek. En önemli işimiz budur. Mağribetullah'a nail olmak, sahip olmak, o dereceye ulaşmak. Hepimiz için dünyadaki bütün insanlar için en önemli olan nokta budur. Amerikalı için de budur, Avrupalı için de budur, Türkiye'de için de budur, Ordu mensupları için de budur, tüccarlar için de budur. Esnaf içinde budur, halk içinde budur, aydın içinde budur. Bu çizgide hata eden ebedi hüsrana uğrar. Ebedi, ebedi hüsrana uğrayacak. Bir zamanlar hak olan dinlere mensup olmak, ben o yolda yürüyorum demek, bir insanı kurtarmaz. Çünkü, diyelim ki Hristiyanlar, Hristiyanların Dalin olduğunu Fatiha suresinden biliyoruz. Ve onların yoluna gitmememiz gerektiği bize hafi olmuyor. işaret olmuyor Fatiha suresinde. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Teala Hazretleri buyuruyor ki لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ kâlû innallâha اللّٰهَ ذُوَىٰل Mesih hükmü Meryem Meryem Aleyhisselam'ın <gülüyor> oğlu Mesih İsa Tanrı'dır diyenler şahir olmuştur diyor. لَقَدْ كَفَرَ kâlû innallâha اِنَّ Allah üçten biridir. Yani ekani mi selaseden biridir, bir yerine olmuştur buyuruyor. Demek ki Hristiyanların inancı makbul değil. Çünkü beşere tapınıyorlar. Beşeri, Tanrı tanıyorlar, tapınıyorlar. Binaen edeyim onlar için de bu önemli. Mağribi Tudat'ı doğru bilmek önemli. Bizim Türkiye'mizde Mahalimiz Müslüman olduğu için yüzde doksan Müslüman, yüzde biri ilinskiyen Yahudi. Yüzde doksan Müslüman olduğu için, mağrifetulah meselesinde yani Allah'ı bilmek konusunda bir adım hak yola, hak bölgeye, doğru sahaya adım atmışlar, girmişler, inanili. Efendim, sahaları yasak sahası değil, Allah'ın kabul ettiği doğru saha. Fakat Türkiye'deki Müslüman dediğimiz insanları incelediğimiz zaman İslam nedir diye kendimize sorduğumuz zaman İslam'ın genel özelliklerini çıkartıp da Türkiye'deki insanların özellikleriyle bunları karşılaştırdığımız zaman o zaman bir kısmının bizim Objektif ölçülerimizle Müslüman sayılamayacak efendim veya İslami bakımdan doğru yolu şaşırmış veya imandan satmış veya İslam'dan uzaklaşmış olduğu görülüyor. Bunlarla uğraşmak, bunlara doğruyu göstermek Hakkı tavsiye etmek bizlerin borcu. Din görevlilerimizin borcu. Müslüman kardeşlerimizin borcu. Alimlerin borcu. Bu bakımdan hakkı söylemeye, anlatmaya, tebliğ etmeye, yaymaya hepimiz görevliyiz. Ümmet olarak görevliyiz. Çünkü Allah-u Teala Hüseyin kuş bizi böyle bir görevle, görevli ümmet olarak anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kün tüm kayra ümmetin okuyacağız dinnası teemoru'ne teemoru'ne bil maarufu ve tenhünne alil münker ve fijahidüne fiyse bildiğinde. Siz en hayırlı ümmetsiniz, insanlar için özel çıkartılmış bir ümmetsiniz, özel görevli bir ümmetsiniz. Emri maaruf yapmak vazifenizdir. Efendim nezi münker yapmak vazifenizdir. Allah'ın dini için gayret göstermek, cihaz etmek, cihad etmek vazifemizde böldür. O halde hepimizin vazifesidir. Zaten vel tekum minküm ümmetün, yet'ûne ilal ayeti ayet-i kerimesinde de vel teküm minküm ümmetün, sizden bir ümmet olsun sözünde min kelimesinin iki manası vardır. Birisi min el beyaniye. Yani sizden bir ümmet olsun, Nasıl? Şöyle şöyle vasıflara sahip olan, şu vasıflara sahip olan bir ümmet olsun. Bazıları da diyorlar ki, min el-baadiyyedir. Yani sizin içinizden bir grup bu vasiteyi yaparsa yeter demek. Birinci manaya göre bütün Müslümanlar, la ilahe illallah diyen insanlar görevli oluyor. İkinci manaya göre din alimleri, efendim, bu işleri anlayan insanlar görevli oluyor. Tabi birinci mana daha doğru çünkü herkes az çok ailesinden, çevresinden sorumludur. Herkesin çocuk çocuğuna inâlimi olmasa bile doğruları öğretmesi lazımdır. Şimdi, Muharifetullah'ı tahsil etmek en önemli bir konu, en başta gelen konu ve ebedi saadetle ilgili olduğundan en önemli konu. Bahr-i öğrenmenin yolu da Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Yani insan Allah'ı nasıl tanıyacak? Görmediği efendim göremeyecek. Zatücülkü öyle efsar ve hüyüncülkü efsar. Gözler onu göremez ama Allah gözleri de görür, gönülleri de görür, her şeyi bilir. Gözlerin göremeyeceği Allah'ı insan nasıl bilecek? İşte onun yolu da Peygamber sallallahu Peygamber Efendimiz'i tanıyacak hem siresini tanıyacak siret-i nebeviyeyi hem de sünnet-i nebeviyeyi tanıyacak Peygamber Efendimiz'in efendim sünnet-i seniyetiyle hadisi şerif koleksiyonlarıyla tanışacak bunları okuyacak dini en sağlam olan birinci kaynağından öğrenecek Kur'an-ı Kerim dahi sınad-ı ile öğrenilir. Yani Kur'an-ı Kerim'in içindeki özlü cümlelerin açıklanması da yine hadisi şeriflidir. Ve Kur'an-ı Kerim'in ilk müfessiri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ve Kur'an-ı Kerim'in en güzel hayatında tatbik eden insan, en güzel uygulayıcısı da Peygamber Efendimiz'dir. Binaenaleyh en iyi uygulayıcıyı tanımak zorundayız en büyük müfessirin sözlerini bilmek değil. Bu bakımda Peygamber Efendimiz'i tanımak gerekiyor. İslami ilimleri öğrenmek gerekiyor. Tabi Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz'in öğrettiği bilgileri en iyi öğrenen insanlar da onun talebeleridir. Hayatında onun yanında olan, onun yakınında olan onun terbiyesiyle yetişmiş insanlardır. Bunlara da sahabe diyoruz. Ashab-ı kiram veya sahabe diyoruz. Veya sahb da denilir. Ve adili ve sahbî kelimesinin cümlesinde olduğu gibi, bir tanesine sahip veya sahabi deniliyor. Bunları da tanımak zorundayız. Çünkü acaba bunlar peygamber efendimizden neler öğrenmişler? Dinin aslı hakkında bunların görüşleri nelerdir? Bu bizim için çok önemli. İşte bu bakımdan biz sahabe kiramın en önde gelen şahsiyetlerinden Hazreti Ali radıyallahu anhu hayatı ve şahsiyetini anlatmak üzere bu toplantıyı tertip etmiş bulunuyoruz. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz Peygamber Efendimiz'in en yakınıydı. Ve ileride söyleyeceğimiz gibi dini konularda en bilgili sahabelerdendi. Fetva veren sahabeydi. Hakimlik ve kadılık yapmış olan sahabeydi. Ayrıca Peygamber Efendimiz'in akrabasıydı, yakınıydı, damadıydı efendim, ve diğer meziyetleri var. Bu bakımdan Hz. Ali Efendimiz'in tanınması bizim için lazım. Ayrıca sosyal yönden 20. yüzyılda Hz. Ali Efendimiz'in tanınması bize, Türkiye'deki Müslümanlara ve Türkiye dışındaki Müslümanlara bir bakımdan daha gerekli. Çünkü bir kısım insan var, Müslümanlardan bir grup var. Biz Aleviyiz diyorlar, yani Hz. Ali'ye mensubuz, Hz. Ali'ye bağlıyız, Hz. Ali'nin taraftarıyız diyorlar. Bir kısmı da yine Hz. Ali'yi seviyor ama biz ehli sünnetiz, ehli sünnet ve cemaatiz diyorlar. Böylece bir Alevi cümle var, Şii ve Alevi cümle var, bir de Sünni cümle var pratikte aslında bunların arasında bir fark olmaması lazım. Hem yurt içinde fark olmaması lazım hem İslam aleminde fark olmaması lazım. Ama bir farklılık var. Bir çekişme var. Bir zıtlaşma var. Efendim bir yan bakma var birbirlerine. Bir İslam aleminde bütün Müslümanların birbirinin kardeşi olduğunu Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu için اِنَّ مَلْ مِنُونَ Müslümanlar başka bir şey değil. Sadece ve sadece birbirinin kardeşidir. Hasbı değildir, rakibi değildir, düşmanı değildir, efendim karşısında değildir. Nedir? Ancak ve ancak birbirinin kardeşidir. Kur'an-ı Kerim'deki bu ayete dayanarak bu ziddiyeti kaldırmayı üzerimize vazife bilmiş bir grubuz. İlk yaptığımız toplantı bu değildir. Senelerce önce Ankara'da Genel Başkanı'nın katıldığı, çok güzel konuşma yaptığı, elçilerin katıldığı çok kaliteli bir toplantı yaptık, basına intikal etti. Orada da dedik ki, Sünni, Şii, bütün Müslümanlar kardeştir. Aynı çizgiye gelmeleri lazım. Kur'an-ı ortadadır. Binaenek bu ayrılığa ve ayrılığa yoktur. Alevi Bekri kelimelerini kullandık. Alevi Bekri farkı yoktur dedik. Şimdi o seriden olan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan önce yaptığımız çalışmalardan birisi de Avustralya'da olmuştu. Sivas'taki Müessif Madımak Oteli'nin olaylarından sonra Avustralya'daki Alevi kardeşlerimiz çok üzülmüşler ve çok kızmışlar ve çok şiddetli reaksiyonlar göstermişler radyoda, televizyonlarda İslam'a, Kur'an'a Sünnilere çok ağır sözler söylemişler kimse de cevap vermemiş cevap verememiş veya cevap verme imkanını bulamamış o sözler öyle kalmış ben oraya gittiğim zaman bunu bildirdiler ben dedim ki bu kardeşlerimizin en çok bulunduğu şehir neresi? Milcura Avustralya'nın ortasında bir şehir tamam dedim Milcura'ya gideceğiz bu kardeşlerimizle konuşacağız Milcura'ya gittim. böyle bir toplantı salonunda toplandık karşımıza Alevi kardeşlerimizin hepsi geldiler ozanlar şairler, yazarlar efendim giderler dernek başkanları dernek başkanı sağ olsun yanımıza oturdu efendim ben dedim ki beni affedin övünmek için söylemiyorum bilsinler diye söylüyorum ben soyca Hz. Ali Efendimizin evladındanım dedim Hz. Ali benim dedem Fatıma zehra benim dinemdi ben onu soyundan dedim onlara. Bu bir. İkincisi, tarikat olarak bizim Nakşi tarikatında on iki imamdan çok mübarek bir zat olan Cahir-i Sadık hazretleri benim pirimdir. İmam-ı Azam Efendimiz'in hocasıdır. Ve benim de tarikat cinsilerinde başımın tacıdır, büyümdür dedim. Yani ben Hz. Ali Efendimiz'e bağlıyım. İmam Cahil Sadık Efendimiz'e tarikat yoluyla bağlıyım. Ayrıca üniversitedeki çalışmalarımda da Hacı Bektaş Übeli Efendimiz'le ilgili döşentlik çalışması yaptım. Yayınlandı. Televizyonda, dergilerde, gazetelerde bununla ilgili çok oradan alıntılar yapılarak çok methetici yazılar yazıldı. Hacı Bektaş toplantılarında Hacı kasabasındaki anma toplantılarında mutlaka benim kitabımdan alıntılar yapıldı. Ve istifade edildi. Ben bu konuyu da bilen bir kimseyim dedim. Bakın siz Kur'an'a sövünce, İslam'a sövünce Aleviliğiniz silen kalmıyor. Siz dedim İslam'dan çıkıyorsunuz. Ben Hz. Ali Efendimiz'in evladı olarak sizi ikaz etmeye geldim. Yani Alevi iseniz böyle yapmamanız lazım. Çünkü Hz. Ali Efendimiz böyle yapmamış. diye iki saat, iki buçuk saat kendileriyle konuştuk. Çok memnun oldular. Ben de memnunum. Efendim, e, memnun olarak ayırdım kendilerinden. E, ve burada da şimdi böyle bir konuşma yapıyoruz. Şimdi Hz. Ali Efendimiz hakkında tabii. Onun zamanında teşekkür etmiş bilgiler ve en eski tarih kaynakları önemlidir. Ben o kaynakları okudum. O kaynaklardan faydalanarak huzurunuza geldim. Yani bir söz söylendiği zaman İslam'da o sözün kaynağı önemlidir. O sözü kim söylemiş? O nereden almış? Hadis-i Şeriflerde de böyledir. Yani Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Ne malum? Efendim işte falanca söyledi. Ne malum? O kimden duymuş? o filancadan duydu, o falancadan duydu bu incelenmiştir yani İslam terbiyesi söylediği bir sözün aslını, kaynağını söylemektir Biz, ben de bu konuda Hz. Ali'yi iyi tanımak konusunda aynı ilmi metotla çalışmak gerektiğini düşündüm ve tavsiye ediyorum, böyle olması gerekir onun için asıl kaynaklara kıymetli kaynaklara inmek gerektiğini düşünerek hazırlandım Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'e bağlı olanlara Alevi deniliyor. Büyüm bir noktaya temas etmek istiyorum. Bazı kişiler onu benimsiyor. Ve sanıyorlar ki Sünniler Hazreti Ali Efendimiz'e düşman. Bu çok büyük bir yanlışlık. Hazreti Ali Efendimiz'in hem hayatında hem de hayatından sonra evlatlarının zamanında Sünnilerin hepsi Hazreti Ali Efendimiz'in taraftarı olmuşlardır. Hazreti Ali Efendimizle kimler muhalif olmuştur? Emeviler muhalif olmuştur. Bugün dünya üzerinde Emeviyim diye onu götüren bir insan yok. Başka kimler karşı olmuştur? hariciler karşı olmuştur. Nitekim Hz. Ali Efendimiz'i şehit eden Abdurrahman İbni Hüccem El Muradi haricidir. Onlar da yoktur bugün yani. Hazreti Ali Efendimiz'in mübarek evladı Seyyid-i Şüheda Hz. Hüseyin Efendimiz Radıyallahu Anh'ı da şehit eden Yezid'dir. Onlar onun taraflarına da Yezidi diyorlar. Bugün Müslümanların arasında Yezidi de yoktur. Var mıdır? İşte müftü efendimiz, işte ilim meydanı, işte alimler herkese sorulsun. Ehlesinler'in içinde bir tek yezidi yoktur, bir tek emevi yoktur, bir tek harici yoktur. Binaen ehlesinler hepsi Alevi'dir. Yani hepsi Hazreti Ali Efendimiz'in taraftarıdır. Şimdi Alevi kardeşlerimiz, sünnileri karşına alıp da yezidilere gösterecekleri reaksiyonu Emevilere gösterdikleri reaksiyonu tenkitleri haricilere gösterecekleri reaksiyonu onlara gösterilerseniz şey yanlış olur. Hedef kaçmış olur. Satmış olur. Yani şurada birisi bir suç işlemiş kurcunu ona atmak lazım. Burada birisi var bunu destekliyor. kurşunu çevirip ona atmak yanlıştır. Neden? O bir şey yapmadı ki. İmam-ı Azam Efendimiz bakın biz Hanefi mezhebindeniz yani Türkiye'deki Müslümanların büyük kısmı Hanefi'den büyük kısmı da İmam Şafii Efendimiz'e tabidir. Ama büyük kısmı Hanefi'dir. İmam Şafi'ye yani Hanefi Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'e sevgisinden bağlılığından hapse atılmıştır. Isırabı, sıkıntıyı ondan çekmiştir. Yani İmam Azam Efendimiz Hazreti Ali taraftardır Alevi'dir. Biz Hazreti Ali taraftarıyız. Alevi'yiz yani o manasıyla. Tabi her manasında Alevi değiliz çünkü Alevilerin bazı şeylerine baktığımız zaman yani hareketlerine, davranışlarına baktığımız zaman onları Hazreti Ali Efendimizin çizgısından farklı gördüğümüz için o zaman duruyoruz. Onları anlatacağım. Yani onlar hangi çizgide? Mesela namaz kılmıyorlarsa Hazreti Ali Efendimizin çizgısında değil. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz namaz kılıyordu. Okuyacağım, Hz. Ali Efendimiz'in vasiyetini okuyacağım. Vakit kalırsa konferansta, şehit olurken, biliyorsunuz yaralandı ama iki gün sonra şehit oldu. O arada vasiyeti var, vasiyetini okuyacağım. Namaz, namazı vasiyet ediyor Hz. Ali Efendimiz. Binaenaleyh bir Ali, Alevi, Ali taraftarı. Efendim namaz kılmıyorsa Hz. Ali Efendimiz'in yolunda değil. Bir namaz kılıyorsak biz Hz. Ali Efendimiz'in yolundayız, bu bir. Ee, Hz. Ali Efendimiz'in taraftarları Aleviler içki içiyorsa tabi içki içmek bir kusurdur, bir suçtur. Kur'an-ı Kerim'de içki içilmesin deniliyor. Sünni evlatlarından da içki içenler var. Ne yapalım işte alışmışız, müptelayız, Allah öfesin, Allah kurtarsın filan diyorlar. Ama içki içiyor. İçkiye bir paye veriyor. Sanki Yolun bir gereğiymiş gibi düşünüyor. Meşruymiş gibi düşünüyor. Olmaz. Cumhuriyet gazetesi yazmıştı. Cumhuriyet gazetesinde bir yazar Arnavut'la Arnavutluk'taki bir Bektaşi tekkesini ziyarete gitmiş. 8-10 sene önce. Orada diyor bana hadis, katıksız, çok güzel rakı ikram ettiler diyor rakı itham Yani tekkeye geliyor Cumhuriyet muhabiri röportaj yapacak. Tekkenin adamı ona rakı itham ediyor. Yok böyle bir şey. Hz. Ali Efendimiz böyle bir şey yapmamış. Binaenaleyh burada bir farklılık var. Hacı Bektaş Veli böyle yapmamış. Hacı Bektaş Veli Efendimizin üzerinde ben çalışma yaptım. Hacı Bektaş Veli Efendimiz kitabında buyuruyor ki bir kuyunun içine bir damla içki damlasa o kuyunun suyu necis olur murdar olur nasıl temizlenecek? çıkartıp, çıkartıp döküp döküp suyunu oradan dökmek temizlemek lazım o suyun döküldüğü yerde yeşillik olduğu için ıslak olduğu için ot biter o otu koyun yese ben onun etini yemem buyurmuş. Halbuki artık sudan ot olmuş, ottan koyun yemiş yani aslında haramlık ona geçmiyor ama bu neyi gösteriyor? Yani içkinin arahettarlarını gösteriyor Hacı Bettaş Efendimiz'in. Bir başka sözü var kendi kitabından. Bunlar benim dikkatimi çektiği için sunuyorum sizin dikkatinize. Bir şişenin içine içki koysalar İçinde içki var. İçki murdar, Haramdır. Bunu denizin kenarına götürseler ağzını iyice kapatın. 10 yıl etrafını yıkasalar, yıkasalar, yıkasalar, yıkasalar yine murdardır. Çünkü içkidir. Dışını yıkamakla efendim temiz olmaz diyor. Bunun için söylüyor Hacı Bektaşi Veli Efendimiz. Yani insanın içinde kötü huylar olduğu zaman dışını yıkamakla temiz olmaz diyor manasını anlatmak için söylüyor. O mana doğru tabi. İnsanın kötü huyları varken içinde dışını yıkamakla, abdestle, güsürle iş gitmiyor. Demek istiyor, doğru. Ama içkinin de şişenin içinde murdar olduğunu, dışını yıkamakla içkinin murdardığının geçmeyeceğini de söylüyor. İnanen içkinin aleyhinde. Bunlar önemli. Şimdi burada tabi şu soru hatıra geliyor. Niye? Alevi kardeşlerimiz içki içiyorlar ve bunu sema ayinlerinde bir merasim konusu yapmışlar. Efendim kaseyi alıyor, baba içiyor, yanındakine veriyor, içiyorlar filan dolu kaseyi dolandırıyorlar, içiyorlar. Nereden oluşmuş bu? Niye namaz kılmazlar? Mesela caser Sadık Efendimiz imamlardan hukuk kitabı yazmış Fıkkul İmam Cafer Es diye basılmış Beyrut'ta yani şeyler tarafından Şiiler tarafından basılmış oradan okusunlar bakalım namaz kılmamak hakkında İmam Cafer Es Sadık Efendimiz ne diyor Hazreti Ali Efendimiz ne diyor ben biraz sonra okuyacağım şimdi buralardan biz Alevi kardeşlerimize acıdığımız için yani günah işlemesinler, Allah'ın sevmediği bir durma gülmesinler diye bunu ikaz etmek için söylüyoruz. Ve burada ilk adım Hz. Ali Efendimiz'i tan tanımak diyoruz. Madem Alevisin, madem Hz. Ali Efendimiz'e mensupsun, gel bakalım Hz. Ali Efendimiz nasıl bir kimseymiş, görelim demiş oluyoruz. Bundan sonra ne yapacağız? Allah sağlık, afiyetlerimize, Hacı Bektaş ve Efendimizi e anlatacağız. Bundan sonra ne yapacağız, fırsat olursa, 12 imamı anlatacağız. İmam Cafer Sadık Efendimiz'e anlatacağız. Bak kesine Efendimiz diyoruz, seviyoruz. Başımızın tacı, efendim buyurun onları tanıyalım, onların yolundan gidelim diyeceğiz. Şimdi Hz. Ali Efendimiz hakkında bilgileri sağlam kaynaklardan efendim topladığımız bilgileri size kısaca tanıtayım. Yani Tarihi bir şahsiyet ama nasıl bir kimseymiş onu notlarımdan size okuyayım. Hz. Ali bizim adı Ali. Künyesi Ebul Haser. Araplarda bir ad vardı, bir künye vardı. Künye, hastan ayrı. Hz. Hasan'ın babası olduğu için Ebul Hasan Hasan'ın babası demek. Ali, Ebu'l Hasan, Ali. Bir ismi daha var, bir künyesi daha var. Ebu Turab. Bir seferden gelirken bir ağacın altına yatmış, istirahat edecek de bir büyük kahraman, yorgunluk olmuş, toprağa bulanmış, oradan Ebu Turab, toprak babası demiş. Ya da bir başka rivayet var, Fatıma anamızda biraz münakaşaları olmuş kalkmış mescide gitmiş yatmış. Mescid halılı filan değil o zaman. Üstü hurma gölgelik hurma dallarıyla örtülü ama mescid asıl kum. Temiz kum. Kumların üstüne yatmış Hz. Ali Efendimiz radiyallahu anh ve kerimallahu ve kerimallahu ve kerim. O sırada Peygamber Efendimiz kızı Fatıma kızı Zehra anamızın evine varmış. Ali hani nerede? Babacım biraz aramızda minakaşa oldu. Evi terk etti, gitti. Peygamber Efendimiz çıkmış mescide, bakmış orada başını koymuş yere yatıyor, uyuyor. Kalk ya eba türaf demiş. Ey toprağı kullanmış, efendim, şey, tahtıyı. o kadar hoşuna gitmiş ki bu böyle şaka yollu, latife yollu gitti ittifak. Hazreti Ali Efendimiz'in ondan sonra kendisi Ebu türaf denmesini severmiş. Toprağın babası. Sevazı oluyor tabii. Bir de güzel bir hatırayı canlandırıyor. Sonra lakapları var. Yani bir insanın adı vardır. Künyesi vardır Araplarda. Adını söylerken, baba adını da söylerler. Baba adı Ali İbni Ebi Talib. Ebi Talib'in oğlu. Ebi Talib de Peygamber Efendimiz'in amcası. Ona himaye kanatlarını giyermiş olan, korumuş olan amcası. Ali İbni Ebi Talib şeyleri ne? Efendim lakapları ne? Bir tanesi Haydar. Haydar. Hatta Haydar Cerrar diye cerleri vardır. Haydar ne demek? Aslan demek aramışız. Aslan. Hazreti Ali efendimiz aslan. Cerrar ne demek? Tekrar tekrar kaldıran demek. Düşmandan kaçmıyor, korkmuyor, cesur, aslan gibi tekrar tekrar saldırıyor düşriklerin efendim din düşmanlarımız üzerine tekrar tekrar saldırıyor. Hakikaten öyle olduğundan adı Haydar, Haydar-ı Kerrar. Haydar Aslan demek. Başka bir lakabı var. Esedullahil Galip. Allah'ın aslanı ama El Galip. Galip olan. Hangi mübarede kente yermiş? Mübarede ne demek? Mübarede eskiden ordular savaşmak için karşı karşıya gelirlerse saf bağlarlarmış. Dizilirlermiş yani. O burada diziliyor. Ötekiler de karşı tarafta diziliyor. Bekliyorlar. Silahlar ellerinde. Zırhlar varsa üzerlerinde. Bekliyorlar. Birisi çıkarmış oradan atına binmiş veya efendim yaya ben şöyle kimseyim, böyle kimseyim, şöyle kahramanım şu kadar insanı şöylece yendim, şöyle şöhretim var, böyle kıymetim var sizin içinizde de bir er varsa çıksın karşıma demiş. Buna mübariz deniyor yani aradan çıkıyor, bariz oluyor yani görünüyor, ortaya tek olarak çıkıyor, onun için mübariz deniyor buna efendim, bu taraftan da birisi düşünürmüş, taşınırmış bu adamın karşısına kimin çıkartmadın filan, bir tanesi çıkarmış Er mi istiyorsan al sana bir er. Ben de çıktım karşısına dermiş. Bunlar tek tek çarpışırlarmış. İki tarafta seyredermiş bunu. Eski savaşların usulü bu. Tere. Yani hop diye birbirleriyle saldırmıyorlar. Biraz keyfini çıkartıyorlar işin. Biraz heyecanlanıyorlar böyle. Ondan sonra ondan sonra girişiyorlar birbirlerine. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz kim çıksa karşısına devirmiş galip eser aslan demek. Bak benim adım -ad. Ayn ile Esed Aynısız Esed arslan demek Esedullah Allah'ın arslanı Neden? Allah'ın zihnine hizmet ediyor da onun için Bakın muhterem kardeşlerim Taf suresinde allah Teala Hazretleri hepimize iltifat ediyor Hepimize İltifat yazdırıyor Kur'an-ı Kerim Buyuruyor ki Şunu ensarallah Ey iman edenler <gülüyor> Allah'ın yardımcıları olun. Allah'ın yardımcıları olun deyince insanın bak koltukları kalkıyor benim. Evet. E, Allah yardıma muhtaç mı? Değil. Allah'ın yardıma ihtiyacı var mı? Her şeye kadir, yardıma ihtiyacı yok. Neden Allah'ın yardımcıları olun diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de? Allah'ın dinine yardım etmek çok sevaplı olduğundan intifat ediyor bize. Allah'ın dini için çalışana Allah'a yardım etmiş paye veriyor Allah. O da Allah'ın dinine yardım eden bir kahraman olduğundan Esedullah. Allah'ın aslanı. Aslan da biliyorsunuz hiçbir şeyler korkmayan, her şeye saldıran, her şeyi alt eden bir kuvvetli yaratık. Esedullah'il Galip Lakabı bu. Bir lakası, lakabı daha var. Çok meşhur olan sizin bildiğiniz. El-Murtaza. Ali yiyip, Murtaza diyoruz. Murtaza ne demek? Kendisinden hoşnut ve razı olunmuş kişi demek. Kim hoşnut ve razı olmuş? Allah sevmiş, hoşnut ve razı olmuş. Resulullah sevmiş, hoşnut ve razı olmuş. Müslümanlar sevmiş, hoşnut ve razı olmuş, taraftar olmuşsa Murtaza. Yani herkes ondan razı. Kendisinden razı olunmuş insan demek. Kerremallahu vejhehu deniliyor. Özel bir duası var. Hazreti Ali'nin ismi anıldığı zaman başka sahabiye söylenmeyen bir cümle kullanılıyor. Biliyorsunuz peygamber efendimizin adı anıldığı zaman Allah'ım sallallahu aleyhi ve Muhammed denilir. Öbür peygamberler anıldığı zaman aleyhisselam denir. Sahabe-i kiram anıldığı zaman radıyallahu anh denir. Kadınsa radıyallahu anha denir. İki tanesi ise radıyallahu Anhuma denir, çoksa radıyallahu Anhum denir veya rudvanullahi aleyhim ecmain denir, bir dua cümlesi var. Yani o mübareklere saygımızı belirtmek için duamız var. Hz. Ali radıyallahu a Ama bir şey daha söyleniyor. Kerremallahu vecehu. Allah yüzünü asil eyledi. Zatını soylu eyledi. Manasına geliyor. Allahu vecehu. Neden? Daha bülüven ermeden İslam'a girdi ve hiç puta tapmadı da ondan. Ondan dolayı bu sıfatla anılmış. Kerremallahu vejhe sıfatı var. Vejih iki manaya geliyor. Bir, çehre demek, Allah çehresini soylu kıldı. Bir de zat manasına gelir, Allah zatını soylu kıldı. Yani efendim, küfre hiç bulaşmamış, tertemiz bir zatı var demek yani. Kerremallahu vejhe. Hazreti Ali'nin annesi Fatıma Binti Esed radıyallahu anh annesi Fatıma hanımının ismi o da Fatıma gelin kaynana engelisinde Hazreti Fatıma kimin hanımı oluyor? Ebu Talip amcasının hanımı oluyor ama Peygamber Efendimiz'e o kadar çok sevgi bağlamış ki o kadar güzel bakmıştık Peygamber Efendimiz hicretin dördüncü yılında bu Hazreti Ali'nin annesi Medine'de vefat edince ağladı, ''Anacığım'' dedi bu Fatıma'ya, Peygamber Efendimiz. Hazreti Ali'nin annesi Fatıma'ya ''Ey anacığım'' dedi, yemezdin bana yedirirdin, giymezdin bana giydirirdin. bana çok iyi bakmıştın, Allah senden razı olsun diye dua etti. Yani böyle bir Fatıma bu şey olan Hazreti Ali'nin annesi olan Fatıma. Bir de hanımın Fatıma var. O da Peygamber Efendimiz'in kızı. Fatıması Zehra. İki Fatıma hatırınızda kalsın. Peygam ee, Hazreti Ali Efendimiz 7 yaşında Müslüman olmuş. Veya 9 yaşında Müslüman olmuş. Veya 10 yaşında Müslüman olmuş. Veya 15 yaşında Müslüman olmuş. Dört rivayet var. 7-9, 10-15. Ama çok küçükken Müslüman olduğunu, çocukken Müslüman olduğunu kaynaklar söylüyorlar. Herhalde 7 yaş, 7 yaşında Müslüman olduğu en sağlam rivayet. Hz. Hatice anamız ile Peygamber Efendimiz İslam ilk geldiği zaman namaz kılarken Hz. Ali Efendimiz yanlarına gelmiş, ne yapıyorsunuz böyle demiş, namaz tabi, oturmak, kalkmak, secde vesaireler var. Ne yaptıklarını sormuş, demişler ki, biz Allah'a namaz kılıyoruz. Allah birdir, şeriki ki yoktur, bu putlara tapmak yanlıştır, doğru değildir. Efendim sen de bunu kabul et, ben demiş babama soracağım, Ebu Talib'e soracak, babama bir sorayım demiş. Sonra geceliğin düşünmüş, taşınmış, düşünmüş, taşınmış, düşünmüş, taşınmış. Kitapların yazdığı hoşuma gidiyor. Demiş ki, Allah beni yaratırken babama mı sordu? Ben de demiş babama sormadan Allah'ın varlığını kabul eder Ve Allah'ın varlığını, birliğini kabul ettiğini, kendisi gelmiş, ifade etmiş, çocuk yaşta Müslüman olmuş. Şimdi Hz. Ali Efendimiz Hatice anamızla Peygamber Efendimiz'in namaz kıldığını nasıl görüyor? Çünkü Peygamber Efendimiz amcası Ebu Talip kendisine çok iyilik yaptığında, çok baktığında, kendisi evlenince amcasının da çok çocukları olduğundan, onun yükü biraz hafiflesin diye akrabalarıyla konuşmuşlar. Şunun çocuklarının birisini sen al, birisi ben alalım demişler. Hazreti Ali Efendimiz'i yanına almış, evinde duruyor. Erkek evladı gibi. Evinde duruyor Peygamber Efendimiz'in. Adeta evladı gibi Hazreti Ali Efendimiz. Onun için görüyor bu olayları yani. Tabi böyle küçük yaşta Peygamber Efendimiz'in yanında şey yapmış. Hazreti Ali Efendimiz acaba ne şekilde bir insandı? Şekli. Şekline bir Şemail diyoruz. Şemail-i Resul Şemail-i Peygamber Efendimiz'in şekli şemaili nasıldı? Şemail-i Hazreti Ali Hazreti Ali'nin şekli şemaili nasıldı? Şemail-i alem edeme, esmer. Esmerli çok şiddetli esmer. Akça değil esmermiş Hazreti Ali sıfatı müşebbehe olarak çok ezmer demek. Sonra sakilül aynay azimuhuma gözleri ağırdı, çok diriydi. Bu sakil ile arasındaki farkı ben dugatlara baktım, anlayamadım. Gözleri sakildi ve çok e, büyüktü. Yani iri gözlüymüş. Belki de çirpikleri falan uzundu falan demek olabilir. böyle efendim, Hazreti Ali Efendimiz'in gözleri iri kirpikleri uzun bir kimse. Sonra, akrabu iler kısarı minettûr. Uzun sayılmayacak bir insan, orta boylu demek yani. Yani çok uzun boylu değil. Mesela Ebu Bekir'sindeki Efendimiz uzun boyluydu da, bu orta boylu. Uzun sayılmayacak, kısaya daha yakın. Orta boylu. Zıca-bâb-mû azime ş şâar şey gibi biraz, etine dolgundu ve çok kıllıydı. Kıllıydı. Yani e, e, Hz. Ali Efendimiz. Zayıfliydi, zayıf değildi, zayıf nahif değildi. Güçlü kuvvetliydi, bedenliydi yani. Sonra azîm-ül büyük sakallıydı. Şöyle sakalı, büyük ve genişti. Sonra asla'u Bu asıl kaynaklardan okuduğum için kelimelerle size anlatıyorum. Herkes bir şey yazıyor baktım yeni kitaplarda. Ben de aslını aramak istediğim için şey yapıyorum. Asla saçları dökülmüş demek. Bizim Ömer Türer kardeşimize bakın işte. Onun da böyle biraz saçları kalmamış. Ülke Efendimiz de biraz böyle. Yani şey, saçları dökülmüş. Eskiden siyahmış tabi belli bir yaştan sonra saçları ak olmuş. Ebyadur rehti ve lihyeti saçı ve sakalları beyazdı. Hazreti Ali Efendimiz'in efendim şemaili böyle. Bazen ak sakallarını kınalar giymiş. Kına. Kına adeti vardı. Efendim bazen kına sürünürmüş. Başka neleri var? Yüzü çok güzel. Hem Peygamber Efendimizin hem akrabasının genel özelliğidir. Yüzleri erkek güzeli çok güzeldir. Peygamber Efendimiz Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dan daha güzel. Çok güzel yüzü. Hazreti Ali Efendimiz de çok güzel yüzlüymüş. Sonra Fazlulu idi. Fazlulu diye Etine dolgundu, güneş yüzlüydü Bir de latifeciydi. Hazinse Ali Efendimiz latifeciymiş, şakacı, latifeciymiş. Tabii e, Peygamber Efendimiz de müdaabe vardı biraz kendisinde Peygamber Efendimiz de. Yani o da mizah ve latife, latife yapardı. Ama latifeleri gerçeğe aykırı olmazdı. Yani latife yapınca latife iki çeşittir biliyorsunuz. Şaka bir normal şaka bir de nokta nokta şakası. Yani böyle de şaka olmaz dedikleri şaka. Ha, Peygamber Efendimiz evinde latifeciydi tatlı bir latife. Hazreti Ali Efendimiz de şakacıydı tatlı. Söyledikleri sözler yanlış değil. Hani hiç sen şöyle oldu böyle kaldı ee öyle olmadı çıkıyor diye şaka yaptı. Yalandan şaka olmaz. Yani yalanla şaka değil. Doğru. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabasından bir hanıma demiş ki senin gözünde beyaz var demiş. Senin gözünde beyaz var demiş. kadınlar telaşlanmış. Felaşlanıyor demiş şey her gözün gözünde beyaz yok mu? Mubarek. Yani. Latife yapmak için öyle söylemiş. Böyle latifesi yani. Hz. Ali Efendimiz'in de şakacılığı var. Güçlü, kuvvetli bir insan. Gücünü kuvvetini biraz ileride fırsat olursa anlatacağım. Güçlü, kuvvetli ama güç, kuvvet insanı zorba ve zalim yapar. Halim, telimdir. Alçak, gönüllüydü. Adaletliydi. Hikmetliydi. Yani bilgisini, kuvvetini, efendim, nüfuzunu, mevkini, makamını zulümde kullanmayan Kimsey, kimseydi, Halim Efendim, hali böyle. Fatıma anamız radıyallahu anha vefat edinceye kadar efendim Hazreti Fatıma anamızla hicretin ikinci yılının son aylarında evlenmiştir. Yani Bedir harbinden sonra evlenmiştir Hazreti Ali Efendimiz ve Fatıma anamız sağ olduğu müddetçe sadece onunla yaşadı. Vefatından sonra başka hanımlarla evlendi. Cariyeleri de vardı. 14 tane erkek evladı var. Lisesi bende. Efendim, 19 tane kız evladı var. Yani Hz. Ali Efendimiz nüfus planlamasına karşı. Ben bu kadar saldırdı, kızacak şimdi bana ama saldı. El meşhur evlatları, Fatıma aramızdan olan evlatları, El Hasan, El Hüseyin. İsimlerin bazen, bazen başına Definitive article diyorlar İngilizce. Efendim harfi tarif diyoruz Arapça. O gelir, anası, babası nasıl isim koymuşsa öyledir. El Hasan'dır, Hasan değildir, El Hasan. Efendim, el Hüseyin'dir iki erkek çocuk Zeynep bir köz çocuğu Ümmü Külsüm bir küçük çocuğu ama sonradan yine bazı çocukları olmuş onlara bu isimleri verdiği için bunların adı Zeynep El Kübra Ümmü Külsüm El Kübra biz Ümmü Külsüm'u Gülsum diyoruz Ümmü Gülsüm diyoruz veya sadece Gülsum diyoruz tabi Arapçada G harfi yok İncek diye yok. Bu doğrusu külsündür. Türkler bunu yumuşaklı